serem Müslümanlar Cenab-ı Hak inayetini sizinle benimle beraber kılsın başka bir yerde şu ana kadar devam ettirdiğim Kur'an'la alakalı bahisleri burada da devam ettirmeyi düşünüyorum bunu bir evvelki pazarda söylemiştim kısaca Kur'an-ı beyanın beşer kelamı olamayacağı ilahi bir kitap olduğu. Kur'an'ın anlattığı bütün hakikatlar bu itibarla Allah'a ait olduğu. Ve yine Kur'an sayesinde sayyid peygamberler peygamberliklerinin nişanesi veya vazifelerinin tezahürü olan ellerindeki mukaddes kitaplar yine Kur'an sayesinde sübut bulacağı, insanlar tarafından tasdik edileceği hususu bu derslerde işleniyor ve işlenecek. Şu ana kadar dinleyen kimselere söylediğim şeylerden tekrarına lüzum hissetmiyorum. Bununla beraber o dersleri bilmeyen pek çok kimselere şu ana kadar arz ettiğim şeylerin kulasasını arz etmesem daha sonraki derslerle bu dersler arasında bir bak kuramayacak ve anlayamayacaklar. Şunu dinleyen arkadaşlar çok iyi bilirler kopuk kopuk dersler arz etmiyorum. Birbirine bağlı bazen bir dersin yarısını bir cumada arz ediyor, bir diğer yarısını daha sonra gelecek bir cumada. Bazen bir mevzuyla alakalı bir husus belki birkaç cuma uzayıp gidiyor. O bakımdan geçmişte olan meselelere az insan nazar etmezse onlar üzerinde tedeprde tefekkürde bulunmazsa Gelecek hususlarda bir kanaata sahip olamayacaktır. Bir de mesele bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e mücmelen bir bakış olduğuna göre bütününü birden müteala etme mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı bütünüyle ele alınmayan bir cemaat fikir bakımından fakirdir. Kur'an'ı bütünüyle nazara almayan bir cemaat esasen gönül bakımından fakirdir. Yirminci asrın cemaati bu fakirliği bütün çıplaklığıyla göstermektedir. Fikren fakir, ruhen fakir, kalben fakir, ilmen fakir, fakru zaruret içinde, dilenci, İslami açıdan. Bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ele alacağız. Zıt gibi görülen şeylerin nasıl tatlı bir nesç arz ettiğini göreceğiz nasıl bir hayat yapısı dokuduğunu müşahede edeceğiz. Kur'an hangi büyük hakikatları nesnedip nazarımızı arz ettiğini bütün vücuhuyla müşahede edeceğiz. İlim sahasında neler nesnediyor? İçtimai hayatımıza ait neler söylüyor? Ruhi derinliklerimize doğru iniyor, iniyor da neler çıkarıyor? İnsan, kainat ve büyük hakikat Bunları Kur'an-ı beyan öyle tatlı nesletmiştir ki, bütününe birden bakmayan ne kainatı anlayacak, ne insanı anlayacak, ne Kur'an'ı anlayacak, ne de Allah'ı anlayacak. Sokaklarda salma, hakikatlara karşı yabancı, yabani bir sürü insan var ki, tahmin ediyorum bunlar kalp ve kafalarına Kur'an'a ait hakaiki indire ve sindirebilselerdi, şu anda içinde bulundukları vahşetten kurtulmuş olurlardı. Yabaniliği arkaya atmış olurlardı. Ama biz onu azametine uygun takdim edemedik. Onlarsa romanlardan anladıkları anlayacakları manayı, sinemadan anladıkları anlayacakları manayı ondan anlamaya çalıştılar. Onu bir roman besateti içinde ele almak istediler. Bütün bir hayatın ifadesini lahut aleminden nasut alemine kadar zerreler aleminden atomlar aleminden galaksiler alemine kadar madde aleminden insanın ruhuna kadar insanın kalbine kadar sırrına kadar kafasına kadar bütün esrar havi bu cami kitabı çocuk romanı şeklinde anladı mı o kitap çok kıskançtır ona bir şey vermeyecektir ve o ona baktığı halde onu eline alıp terdad ettiği halde girin girin Ramazanlar idrak edip Ramazanlar da hafızların ağzından dinlediği halde Kur'an sahasında bir adım ileri atamayacaktır. Yine dilenci, yine fakir, yine zayıf, yine tutarsız, yine yetersiz kalacaktır. 500 milyon diyorduk biz şimdiye kadar. Bir milyara yaklaşan İslam alemi Nüfus itibariyle, maalesef yüzde büyük bir nispetiyle bu fakirlikte ısrar etmektedir. Büyük bir nispetiyle Yüzde sözü de ifade etmez de bunu, belki binde 999,9 bu cehalette bu fakirlikte ısrar etmektedir. Cenab-ı Hak bu millete basiret ihsan eylesin. İlim, irfan müesseselerini idare eden kitap okuyuculara, ilim adına araştırma yapıcılara, beşere bir şeyler vermek için laboratuvarlarda çırpınıp duranlara basiret ihsan eylesin. Bütün ilimlerin fezlekesi, hulasası olan Kur'an-ı Kerim'deki muhkem kailelere ilimlerin oturtma imkanını Allah onlara bahşeylesin muallakta meçhuller, müphemler üzerine kurulmuş bütün ilmi müesseseler Kur'an'daki ilahi kıstaslar, ilahi kanunlar, ilahi müeyyideler üzerine oturduğu zaman ilim üzerinde oturacağı sağlam temeli bulmuş olacaktır. İzah edilmedik bir meçhul kalmayacaktır ilmin verasında. Müphem bir mesele kalmayacaktır. Ama şu ana kadar şeytan ...onların Kur'an-ı Kerim'e bakmalarına mani olmuştur. Biz Cuma'da, mübarek Ramazan-ı Şerif'te... ...Kur'an'ın dersini yaptığımız dakikalar, saatler içinde... ...kalbimizden gele gele niyaz ediyoruz. Başta dolaşan bu akılsız başlara... ...Allah akıl ve idrak ihsan eylesin. Kur'an-ı Mucizül Beyan... Bütün kainattaki hakaiki ifade eder. Onun bahsetmediği hiçbir mesele yoktur. Bunu kahvede de duyarsınız. La alet tayin, bir müminin ağzından da duyarsınız. La alet tayin derken kendimi o müminden üstün tutuyorum zannetmeyiniz. Hiçbir meseleyle meşgul olmamış, araştırması, karıştırması olmamış bir insanı kastediyorum. Bu ben de olabilirim, başkası da olabilir. Kur'an-ı Kerim'in içinde her şey vardır. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ O sessiz, kainat kitabında bize göre sessiz, samit, imfaali içinde kainat kitabındaki o sessizliğe ses katar. Yani Kur'an olmasaydı kainat fiziki ne diyor bunu anlayamazdık. Kainatın kimya yapısı ne diyor bunu anlayamazdık. Kur'an olmasaydı astronominin derinliklerine giremezdik. Rasathaneler kuramazdık. Teleskoplar yapamazdık. Işık hızı hikayesiyle, ışık hızı faslıyla kainatı tetkik edemezdik. Mikroskobu elimize alamazdık. Elektron ışınlarla maddenin en küçük parçalarına inemezdik. Büyük ve küçük alem arasında münasebet kuramazdık. Bize göre bütün bunları Kur'an bize şerh etti. Kafir kendi araştırmasıyla bizim tistaslarımız üzerinde bir kısım ufuklara varsa bile mümin için bu ufuklar aydınlığa tamamen Kur'an-ı Kerim sayesinde kavuşmuştur. Kur'an'ın olmadığı bir alem müminin nazarında karanlık, koskoyu karanlık içinde bir alemdir. Kabri zindanlık içindedir. Allah gerçekten Kur'an aydınlığına bizi çıkarsın inşallah. Şurada bir hususa dikkatinizi rica ederek arz edeceğim. İnsanı kainatta cereyan eden kanunları, kainatı, ilim adamları kainatta cereyan eden bu kanunlara ilim adına isimler koymuşlardır. Biraz evvel söyledim fizik, kimya, atom fiziği, astronomi demişlerdir. Tabiat ilimleri demişlerdir. Bunlar Allah'ın bir kısım kanunlarının adıdır. O kanunları vaz etmiş, sonra bu mekanizmayı yine kendisi yürütmektedir. Bir dakika kudret ve irade ilahi dur oluverse, kainatta her şey söner. Her şey söner, biter. İşte bu kanunlara bakmadan Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insan Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey anlamayacaktır. Tekrar edeyim. İnsanın derinliklerine inemeyen kainattaki kanun ve kıstasları laboratuvara veya teleskopun önüne getiremeyen kainattan dersini alamayan büyük kitapla insan arasında münasebet kuramayan Kur'an'dan hiçbir şey anlamayacaktır. Ve tek, tek, ters tarafını arz edeyim bunun kainatta cari kanunlara körü körüne dalan, onlarda mağlup olan, Kur'an'a sinesini açmayan, hiç alemini Kur'an'dan mahrum bırakan da hakikat adına bir şey anlamayacaktır. Üniversite kürsülerinde olsa dahi, cihanı fetheden madde aleminin fatihler olsa dahi, hakikatın yüzünü göremeyecektir. Hakikatın yüzünün görülmesi, ve Kur'an adına bir şeyin anlaşılması, bir hakikatin iki yüzünden ibaret olan veya üç yüzünden ibaret olan kainat, Kur'an ve insan hakikatlerinin yan yana getirilmesi, bir vahdet teşkil edilmesi, bir sağına bakarken bir de soluna bakma imkanına sahip bulunulması. Hakikat o zaman cilve endaz açılacaktır. İnsan o zaman keşfedilecektir. Kur'an'ın derinliklerine, o ummani sahillerine o zaman çıkılacaktır. Cenab-ı Hak büyük hakikat karşısında kalplerimizi o aşina kılsın. Gönlümüze hahişkarlık lütfetsin. Bu büyük esrarı çözmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Kur'an-ı Kerim indiği zaman... Onun nüzulüyle bir Kur'an devri başlamıştır. Kur'an devri şudur. Kur'an devri dediğim zaman şunu anlayın. Kur'an devrinde ağızlar Kur'an okur. Kur'an devrinde gönüller ağzın okuduğu Kur'an'ın dolu dolu heyecanını yaşar. Kur'an devrinde ağız Kur'an okurken, gönül o heyecanla dolup taşarken, fikirler de Kur'an'ın gösterdiği ufuklarda gezerler. Şayet semalardan yıldızlardan bahsediyorsa fikir bir pek gibi yıldızlarda gezer. Şayet insanınle dünyatından derinliklerinden bahsediyorsa insanın fikri insanın damarlarının içindeki kana girer. Al yuvarla ak yuvarlaya biner. Kalbe girer, beynin kuddelerine girer, fakültelerine girer, girdiği her yerden dersini alır. Kalbe, ruha, insan sırrına, hafasına mana hüzmeleriyle döner, tıpkı çiçeklere konan bir arı gibi. Buna Kur'an devri diyoruz. İnsan tepeden tırnağı ıslanmış, en kuru yerlerinde dahi rüşeğimler baş çıkarmış. Dal budak salacak ve sonra cennet bahçeleri haline gelecek. Saadet asrının insanı buydu. Biz buna Kur'an devri diyoruz. Kur'an okunuyor, Kur'an düşünülüyor, Kur'an gönüllere yerleştiriliyor. Kur'an kıslaklardan aşağı giriyor ve her şey Kur'an üzerinde oluyor. O kadar ki Bedevi, tarlada sapanının kuyruğundan tutunan Bedevi, af buyurun hayvanların arkasından giderken dahi Kur'an'ın esrarına vakıf olarak gidiyor. O kadar ki, saadet aslında hemen iki üç asır sonra tirimizde bir köyde görüyoruz üç adam Buhara'nın bir mahallesi bir mülhakatı Tirmiz'de üç adamı bir köyde görüyoruz. Bir köy. Ama nasıl köy? O köyde Buhari var. O köyde Müslüm var aynı devirde. O köyde Tirmiz'i var aynı devirde. Öyle velut, öyle bit bir devir ki bir tanesi şu yirminci asra başını uzatsa güneş dünyaya doğmuş gibi aydınlatacak bu dev insanlar. Everest tepesi boyunda bu insanlar üçü, dördü, beşi bir köyde toplanıyor. Kur'an devri. Gönüllere nur saçmış. İnsanlar o nisbette ruhen, fikren, inkişafe, inbisat etmiş. Şu saadet Aslındaki bütün kuraklığa rağmen, bütün donukluğa rağmen, ilim müesseselerinde dahi bütün yozlaşmalara rağmen, tereddütlere, şüphelere, meseleleri bir kısım ipotezlere bağlamalara rağmen, her mesele çok vası çok açık olarak sahneye dökülmüş tereddütsüz, şüphesiz ilim adamlarının boy gezdikleri ve tedbir ettikleri bir devir. Bu devre Kur'an devri diyoruz. Kur'an devri şöyle kapanır. Evlerde yine Kur'an-ı Kerim vardır. En mütena mahfazalar içinde o Kur'an-ı Kerim evlerin en mütena yerlerinde asılıdır. Yatakların baş ucunda asılıdır. Ve her sabah belki öpülür, başa konur. Sahabi de Öpüyordu. İkrime Kur'an-ı Kerim'i Rabbimin kelamı diye öpüyordu başına koyuyordu ama içinden habersiz değildi içinden de haberdardı nasıl öpüyordu öyle de sinesine indirmişti nasıl sinesine indirmişti efkarına da öyle hakimdi Kur'an'dan başka bir şey düşünmüyordu bütün düşünce melekeleri Kur'an-ı Kerim'in etrafında bir şey neskediyordu ana bir çiçek gibi bütün güzellikler ona bağlı olarak gelişiyordu Kur'an devrinin sona ermesi, Kur'an'ın mahfazalar içinde evlere asılmasıyla bağlanır. İlahi maksadın içinde anlaşılmaya gayret gösterilmemesiyle başlar. Mekteplerde çocukların dimağlarından silinmesiyle başlar. Camide Kur'anlar okunur fakat Kur'an yoktur. Ağızlarda Kur'an vardır ama kıtlaklardan aşağıya inme yoktur. Kıslaklardan aşağıya belki iner Kur'an-ı Kerim fakat gönüllerde makes bulmamaktadır. Gönülde belki mâkes bulur ama fikre takılmamaktadır. İlmi hayatında, fikir hayatında Müslümanın, düşünce hayatında Kur'an-ı Kerim yoktur. Mü'min fikir yapısını Kur'an-ı Kerim'e bağlayacak. Mü'minin fikir yapısı, ferdi, ailevi, içtimai, Kur'an zeminine dayalı olarak neşunema bulacak. Bütün bu eksiklikler birbirine inzamede de 20. asırdaki şu felaket dolu tablo zuhur edivermiştir. Bunun önüne geçilemezdi. 20. asırdaki şu durumun olması tavayı ve kerviyidir. Kimse bunun önüne geçemezdi. Bunu bir tek mesele önleyecekti. Kur'an mahfazasından alınacaktı. İçine bakılacaktı. Mevla'nın dedikleri anlaşılmaya çalışılacaktı. Tefsirlerine nüfuz edilecekti. İnsan hakikat aşığı olacaktı. Ondan aldığı hakikatlerle, ondan çıkardığı cevherlerle manevi yapısını dokumaya nesletmeye çalışacaktı. Dışın maddeden ibarettir. İç yapını Kur'an nesledecekti. Senin iç alemine, heyecanlarına, duygularına, bakışlarına... Görüş ve duyuşlarına bakan bir insan katre katıra Kur'an damladığını hissedecekti. Elif lam mim ذلِك damla damla senden, senin ruhundan, senin bakışından, hissiyatının kalayanımdan Kur'an-ı Kerim damlayacaktı. Bu Kur'an devri. Bu kapandığı an yozlaşma başlıyor. Kur'an-ı Kerim'e yine ihtiramlar var aziz tutmalar var ama ona hakaret manasında, mezarlarda sadece cenazelerin başında okunuyor. Okunuyor ama Mevla ne diyor düşünülmüyor. Okunuyor ama gönül tahareti içinde okunulmuyor. لَا يَمَسْلُهُ اِلَّا الْمُطَّحَّرُونَ Arş-ı azamda Kur'an-ı Kerim'e ancak temiz olanlar ellerini sürebilirler. Yerde Kur'an-ı Kerim'i ancak abdestli kimseler ellerini sürebilirler. Ve Kur'an-ı Kerim'in hakaikine ancak tertemiz gönüller ulaşabilirler, tertemiz fikirler ulaşabilirler. Çeşitli muhkem kaziyelerin tesiri altında, çeşitli kanunlara gönlünü kaptırmış, çeşitli fikirlere, kiliklere, hiziplere angaja olmuş bir insanın Kur'an-ı Kerim'i anlamasına imkan yoktur. Ben kapitalistim diyen, ben komünistim diyen, ben masonum diyen, ben falanizm filanizm diyen Kur'an-ı Kerim'den bizlerle bir şey anlayamaz. Anlayamaz, Kur'an'ın bütün cevahir, hazinelerinin kapıları ona kapalıdır. Kalbini, ruhunu bütün bu eraciften temizleyerek, temizler sınıfı arasına girecek, la يَمَسُّهُ illal muttaharun <الْمُتَّحرُون> Tehdidinin, tehdit sahasının dışına çıkacak, sonra tertemiz bir insan olarak Temiz nazarın ona gezdirecek, temiz elin eliyle onu tutacak, temiz kalbiyle onun içine girecek, temiz düşüncesiyle onu tahlil etmeye, elemeye, hakikatlara ayıklamaya çalışacak. Kur'an devri sona ermiştir. Onu şu anda talihsiz, şu anda bedbaht, şu anda kem talih, fakat talihli olma yolunda bir cemaat başlatacak. İşin tam kahrına hadidini inmiş. Kur'an'ı anlamama, tanımamada bizim gibi talihsiz bir cemaat yoktur. Yeryüzü kuruldu kurulalı bizim gibi talihsiz bir cemaat yoktur. Yapılacak hiçbir dalalet, hiçbir küfür kalmamıştır. Her şey tekalları dahi şaşırtacak kadar yapılmıştır. İş sona ermiştir. Bundan sonra artık yeniden bir var olma, yeniden dirilme devri başlayacak. Bu devri tamamen şu talihsiz kimseler başlatacaklardır. Allah'ın rahmetinden ümit ediyoruz. Yeniden bir Kur'an devri bize başlasınlar. Kitabun enzelnâhu ileyk liyettebberu âyâtihi ve liyetezekkara unul elbâb. Allah ferman ediyor. Bu kitap öyle bir kitaptır ki bunu indirdim sana. Ta onlar tedebür etsinler. Önüne arkasına bakıversinler. Bir sebebe, bir de müsebbebe bakıversinler. Bir illete, bir de malule bakıversinler. Bir başlangıca, bir de sonuca bakıversinler. Sebep, netice, sebep, müsebep münasebetlerini kurmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim'i ilmi ölçüler, kıstaslar içinde anlamaya çalıştılar. Bunun için indirdiği Kur'an-ı Kerim'i sadece öpsün başlarına koysunlar diye değil, evlerine asınlar diye değil. Mezarlarda ölülerin ruhlarına ithaf etsinler diye değil, namazların sonunda el kaldırıp Fatiha okusunlar diye değil. Bütün bunlar Kur'an heyecanı gönülde duyuluyorsa tesiri vardır. Gönülde Kur'an yoksa, fikirde Kur'an yoksa bunların bir tesir etmeyeceğini ben söyleyeyim. Siz de nasıl iddiada bulunursanız bulununuz. Gönülde Kur'an'ın tesir ve heyecanı varsa, kafada Kur'an hakimse bu okuduğunuz şeylerin faydası olacaktır. Siz içine girmediğiniz Kur'an-ı Kerim sizin göndermenizle bir yere gitmeyecektir. Hiçbir ruha ulaşmayacaktır. Ve kimse o kirli ağızlardan, o mülevves kafalardan, o sergerden, perişan gönüllerden, bulanık heyecanlar halinde yukarıya doğru dur eden Kur'an'dan istifade edemeyecektir, tenevvür edemeyecektir, faydalanamayacaktır. Kur'an devrini başlatacağız. Kur'an devri başlarken mümin, münafık bu suretle birbirinden ayrılacaktır. Mümin her şey ile ne nebisinin tonlu ifadesinde manasını bulduğu gibi Kur'an-ı Kerim'e sahip olacaktır. Gönlün imanı ile okuyacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ağzında bunu turunca benzetmiştir. Etrafa koku neşredecektir. O okuyacaktır, tadı da vardır onun. Kendisini bir hoş edecektir. etrafada da tatlı koku neşredecektir. Ve bir Kur'an hâlesi teşekkül edecektir. Veya Kur'an'ın bir manyetik alanı teessüs edecektir. O sahaya giren kimse Kur'an-ı Kerim'den müteessir olacaktır. Burcu burcu o saha Kur'an kokacaktır. Tıpkı turunç gibi. Mümin olacak da Kur'an okumadan uzak kalmayacaktır. Nebiler nebisi tatlıdır diyor fakat bu hurmadır hem okuyacak, hem duyuracak, hem alemin onun tesirinde kalmasını temin edecek. Kurma gibi olmayacak tadı vardır ama, fakat onun bir manyetik alanı yoktur. Ayın etrafında parlaklık gibi bir hale teşekkül etmemiştir. İşte bu türlü bir devrin başlayışına Kur'an devrinin başlayışı diyoruz. Ben bunu size izah ve ifade edemem. Ara sıra Gönlüm böyle bir devrin hassetiyle yandığı zaman bunu çok ruhumun derinliklerine doğru iyice duydum. Eğer o dakikada duyduğum şeyleri sizlere duyurma imkanım olsa, o andaki heyecanımı şimdi yaşayabilsem bu heyecanı dile getirecek bir lisana sahip olabilsem, onu gönüllerinize bir içeri versem, bir imtisas olsa ruhlarınız tarafından siz de duyacaksınız o heyecanı. Kur'ansızlık, Kur'ansızlığın hasıl ettiği burkuntular ve sonra adeta çığların erimesi gibi, sonra ilk baharda suların akması, çağlaması gibi, sonra her tarafın cennet asabi bahar halinde yeşermesi gibi Kur'an havasının hakim olduğu devre yine beraber intikal edebilsek, neşenizden cennete girmiş gibi belki öleceksiniz, zevkinizden belki öleceksiniz. Ama ben bunu bugün size duyurmaya muktedir değilim. Bir gün hakiki bir hatibinize ulaşırsanız, hakiki mümin gönlüyle, hissiyle, kalbiyle, kafasıyla iyi bir mümin vaize ulaşırsanız, saadet asrı ve onu takip eden asırlarda olduğu gibi, Kur'an'a ait bu hakikatler söylenirken, kalbi duran insanlar göreceksiniz camide. Heyecandan ölen insanlar göreceksiniz camide bir sekleden Allah deyip giden insanlar göreceksiniz camide. Fakat ufkunda bir tek yağmur damlasının bulunmadığı, zemininde bir tek rüşeymin olmadığı şu kus, kupkuru ve kas katı zeminde ve zamanda bu havayı hasıl etmek ne benim karım ne de gönüller onu dinlemeye muktedirdir. Burada çok defa tekrar ettiğim bir kafirin sözünü tekrar edeyim. Külver deniz altında 24 bin fersah eserin sonunda şöyledir. Beşer henüz böyle bir şey yapmaya muktedir değildir. Aylarca, yıllarca suyun yüzüne çıkmadan denizin altında dolaşma. Beşer henüz böyle bir şey yapmaya muktedir değildir. Beşer, Kur'an-ı Kerim'den doya doya içmeye, kanmaya, dolmaya, bütün duygularıyla onu ifade etmeye hazır hale gelememiştir. Ama... Öyle bir baharın veya öyle bir sabahın fecrinin orozları ötmüştür. Ümit verici çok şeyler, şimşekler şafağımızda çaktığını gördük. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Burada sadece bu nimetlere minnet ve şükranımızı edanın altında diyoruz ki, Ey nimetlerin sahibi, veliyün nimet olan Mevlamız, sen bizi ihsan ettiğin, şu dakikaya kadar ihsan ettiğin nimetlerini ikmal etmek, itmam etmek suretiyle büyük şükrü yapmaya bizleri muvaffak kıl. O büyük şükür Cenab-ı Hak o günü göstersin. Hepimiz onun sonsuz nimeti karşısında ölüp gidelim. Kanlarımız içinde boğulalım, yok olalım. Onun sonsuz nimetine karşı böyle minnet ve şükranlarımızı eda etmiş olalım. Büyük şükür kime nasip olur bilemiyorum. Allah bu kem talih kimselere nasip etsin. Bu kılsın inşallah. Bununla bunlar benim şu ana kadar dinleyen cemaate arz ettiğim hususlardı. Bunları yine arz etmeye devam ediyorum. Eda değişikliğinden başka üslüpten başka bir şey yoktur. Aynı şeyleri tekrar ediyorum dokuz ders yapmıştım hesabıma göre. Yani 10-12 saat kadar konuşmuştum şimdiye kadar Kur'an hakkında. Daha ilerideki derslerde bunun üzerine kuracağım, anlatmaya çalışacağım. Ama ileridekilerini anlayabilmek için bunların anlaşılmasının lüzumuna inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in belatını arz ettim. Onda tevkalade bir ifade üstünlüğü vardır. Biz bunu söylüyoruz. Söylüyoruz ama bunu birdenbire böyle önünüze bir sofra sofrakor gibi koymama imkan yoktur. Kur'an-ı Kerim'in dilini anlamak lazımdır. Bir de onun anlatış tarzını, karakteristik ifadesini kavramak lazımdır. Kur'an'ın anlatış tarzına, anlayışına, yabancı dimalara Kur'an-ı Kerim'i bir maide-i semaviye olarak takdim etme imkan yoktur. ...yabancılık hissedecektir ruhlar... ...bilmiyorsa Kur'an'ın ufkunu... ...bilmiyorsa Kur'an'ın tarifi ifadesini... ...bilmiyorsa Kur'an'ın edasını... ...en basitinden şöyle yani... ...klasik... ...musikiye aşina bir insan... ...dinler bizim dede efendiden, Hüseyin efendiden... ...muhemmesleri, müseddesleri dinler... ...dinler ama bir batı musik getirsen ona ki... ...batılı hayranlığından çıldırır... ...iki tellidir bizim... ...iki seslidir bizim der. Ama bizimki ondan hiçbir şey anlamaz. Neyin ne dinlediği gibi dinler onu. Kur'an ruhlara böyle bir zemzemdir ama fakat ona, onun hevasına, edasına aşina olmayan gönüller okurken içinde o heyecanı duymayacaktır. Fikir ifadelerin arkasına takılmayacaktır. Allah'ın kutsi ifadesi içinde artık nasılsa o femi güheri ilahi kutsi femi güher nasılsa bilemiyoruz ondan tane dane lalü güher gibi kelimeler dökülürken kafa o kelimeler arkasına takılamayacaktır. Allah'ın onu gezdirmek istediği afakta gezemeyecektir. Dolaştırmak istediği sarayları dolaşamayacaktır. Kur'an'da Allah konuşur. insan dinler. Allah insana bir bakıma beni af buyursun teşrifatçılık yapar, elinden tutar meşerlerde dolaştırır. Kainata serdiği bu muhteşem sanatlar üzerinde dolaştırır, sanatını insana gösterir. Ama insan kendi aklının esaretinden kurtulup, aklını Allah'a esir yapmakla olur bu. Dimağını Allah'a esir yapmakla olur bu. Cenab-ı vâcik Vücud ve Tekaddes Hazretleri maksadı gönüllere ilka buyursun inşaallahu teala. Kur'an'da işte böyle bir belaat vardır. Bu belata gönül kaptıranlar, bir maşukaya gönül kaptırır gibi, bir aşık gibi o Kur'an-ı beyanın yolunda yüz yere sürdüler. Sinelerini parça parça ettiler. Adeta Mevlana'nın dilinde iştiyaktan parça parça olan sineler gibi, sineler Kur'an-ı Kerim'e iştiyaktan parça parça oldu parçalanan her parçada Kur'an'ın heyecanı duyuldu. Kur'an'a ait manalar duyuldu. Ne büyük insanlar, ne dev simalar Kur'an-ı Kerim karşısında serfürü ettiler. Kur'an ayet okuyordu. Dün ve bugün ona samimi bir kulak veren kimse onun karşısında serfürü edecek. Onu dinleyecek ve ona inkiyat edecektir. Saadet aslında bu bütün ihtişamıyla görüldü. Bu asırda ancak düşünenler ancak işin içine girenler bunu yapabiliyorlar. Bir tek ayeti Kur'an-ı Kerim'in büyülemeye kafidir. Elif la min zalikel kitab. Bunu tefsir edelim. Bu kelimelerin yerlerini değiştirelim. Sonra Kur'an'ın koyduğu gibi yine yerli yerine koyalım. Aradaki farkları düşünelim. Anlatılmak istenen mananın ihtişamına bakalım. Bunu anladıktan sonra hemen bir ayet atlayalım. وَمِمَّ <gülüyor> رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ zekatın verilmesini ele alalım. Buradaki edaya dikkat edelim. Kullanılan materyale dikkat edelim. Kelimelere bakalım. Kelimelerde dikkat edilen tona dikkat edelim. Anlatılmak istenen manaya dikkat edelim. Biz de Bedevinin anladığı gibi anlayacak, külahımızı yukarıya doğru atacak ve secdeye kapanacağız. Ve in messettum nefhatun rabbik. Bunları daha evvelki derslerde arz etmiştim. Ben şu ayetlerden sadece bir tanesi ...bana anlatanın anlatmasını müteakip. Bunu okuyup da anladıktan sonra... ...ilk medrese döneminde ben de Kur'an-ı Kerim gibi bir şey yazarım gibi geliyordu bana. Ama sadece şu ayetlerden bir tanesinin... ...beşer kelamı olamayacağı hususundaki ifade ve edayı görüp duyduktan sonra... ...kanaatı katiyem, rahsız kanaatım şudur... ...üç kelimeden ibaret olan ki üç kelime insan bir araya getirebilir... Kur'an'ın şu ayetlerini dahi ben değil. Benim gibi bir milyon insan da değil. Belki milyarlarca insan bir araya gelseler, böyle bir şey yapmaya teşebbüs etseler, yine maskara durumuna düşeceklerdir. Ve yine ondan sonradır ki ben Kur'an-ı Kerime şimdi çok uzaklarda, uzak galaksilere bağlı yıldızların bana göz kırpışı gibi onun ayetlerine bakıyorum. Bana o kadar uzak fakat benimle de o kadar ala kadar şaka yapıyor gibi cilveleşiyor gibi alay ediyor gibi benimle yüz yüzeyim daima. İşte Kur'an'ın ayetleri nazarımda öyledir. Bir de onu gerçekten anlayan insanın nazarına bakın. Sahabi bunu bütün ihtişamı ile anlamıştı. Anlamıştı da kendisi için en müdebbet kürsülerin kurulduğu hansalar gibi, aşalar gibi şair ve şaireler Kur'an-ı Kerim'in nihten sonra gelmiş... ...nebiler ne serfiruh etmişlerdi. O lisanın çok iyi geliştiği... ...edebiyatın hakimiyet kurduğu cahiliye asrında... ...Kur'an nazil olduktan sonra bütün taclar yere dökülmüştü. Bütün krallar hepsi köle olmuştu. Bütün baylar hepsi keda vermişti. Kur'an'ın nüzuluyla başlamıştı bu. Bunları misalleriyle arz etmiştim. Arz ettiğim bu derste arz etmiştim siz de bunları çok defa dinlemişsinizdir. Ben hulase ediyorum bunu. Ama ara sıra bir iki tane misal de arz edebilirim. Bu hususta hatırımda kaldığına göre şair şaire hansa ile şair Hassan'ın bir mülakatını arz ettim. Hassan İbni Sabit ...nebiler nebisinin... ...meddâhı... ...vassâfı... ...onu kavmet kıymetine uygun dile getiren... ...met eden, ...onun hakkında güzel sözler söyleyen bir şairdi. Harplerde nebiler nebisi ve davası kılıçla korunurdu. Hicivlere karşı da... ...hassan gibi şairlerin diliyle korunurdu. Ona birisi bir laf attı mı, çakıştırdı mı... ...hassan gibi... Ka'ab gibi kimseler kılıçları kadar keskin insanlarını kullanır, nebiler nebisini korurlar. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme ayyitu bir ruhil Kudüs buyurmuştu. Mukaddes ruhla onu teyit et demişti. Cibril kulağına üflesin, kalbi onunla hüşyar hale gelsin. Dudaktan dökülen sözler Cibril'in vahyi olsun demişti. Ve öyle olmuştu. İş böyleyken bakın siz. Onun iki mısralık bir şiiri iki onu uzun boylu şerh etmiştim. Lan al cefenatul hurru yalma'na fi'dduha ve asyaatuna yaqduruna min najdetin dama. 2 mısradan ibaret şiirinde Hansa bu Hassan'ın 8 tane yanlış bulmuştu. 8 yanlış. O devrin dev şairinin sözü sözünde, iki mısralık bir şiirinde sekiz tane yanlış buluyordu. Bu büyük kadın, ansa. Bu kadın, cahiliye devrinde kardeşi Sahr'ın vefat etmesiyle de bir destan yazıyordu. Öyle bir destandır ki o, Firdevs'inin destanını çok sönük bırakır. O destanı bugün dahi okuyan parçalarını görüyoruz. Sanki Sahr kardeşiymiş gibi ağlamaya başlar. O kadar bilhun eder insanı. O kadar insanın ciğerlerini yakar. Kadının şairliği söz sultanlığı bu kadardır. Hastanın yanlışlarını bulmasından da bellidir. Ama bu kadın bir gün Kur'an'ın füsunkar ifadesi karşısında büyülenmiştir. Kur'an karşısında düze gelmiştir. Kardeşi için destan yazan cihanı ağlatan kadın aradan seneler geçer. Dört oğlunu Katsiye meydan muharebesinde Sa'd İbni Ebu Vakkat'ın ordusu içinde şehit olarak verir. Başlarını dizine kor, ağlar onların yüzüne. Tertemiz gözyaşlarıyla yüzlerini yıkar. Ne mutlu size evlatlarım, benden evvel bahtiyarsınız, Resul-ü Ekrem'e kavuşuyorsunuz der. Dünkü cahiliye kadını, kardeşi için destan yazan kadın, Kur'an'ın... Küsunkâr, Kur'an'ın sehar beyanı karşısında büyülenmiş Kur'an'a teslim olmuş. Allah'a öylesine teslim olmuş ki yer değiştiren, oda değiştiren evlatlarına karşı bu sözü söylüyor. Dünya odasını bıraktınız. Ahiret odasına intikal ettiniz. Dünya zindanından cennet bostanına intikal ettiniz. Ananızın, babanızın yanından, Sa'd nebi Ebu Vakkas'ın himayesinden, Nebiler Nebisi'nin karemgâhi vuslatına vasıl oldunuz, nail oldunuz. İçtiyakını dolu dolu gönlüyle ifade eder. Kur'an şairi, şaireyi bu dellü karşısında dize getirmiş. Hükmünü icra etmişti. Hele Kur'an'ın başındaki mukattaat, hele Kur'an'ın içindeki müteşabihat, bütün velilerin, bütün asriyanın cevelengâhı olmuştur. O mukatta harflere bakan, aliflam, mim, aliflam, rā, aliflam, mim, saat, kafay, hamim, aynsin, kaf. bakan büyüleniyordu adeta. Bütün Kurandaki muammayı bunlarla anlıyordu. Şu zahiren, şeriatla insanın ferdi, aile ailevi, içtimâi hayatını düzenleyen, insana ruh ve huzur getiren Kurandaki bir de esrar vardı, Ve dünyat vardı. Orada illetler alemini inne vardı. Niçinler ve nedenler alemini inne vardı. Ama bir Mors'ta gösterildiği gibi, Mors'ta gösterildiği gibi baştaki rakamlar şeklinde bu mukattaat Kur'an-ı Kerim'deki o esrarı gösteriyordu. Nebiler nebisi elif, la, mim, dediği zaman sonra ne geleceğini çok iyi anlıyordu. Bunun nasıl bir şifre anahtarı olduğuna çok iyi muttaliydi. Onun için veli hususiyle müteşabihat ve mukattaat sahasını kendisine saha edinmiş bu mevzuda bunlardan hatta bazıları 70 cilt, 100 cilt eser yazı vermişti. Kur'an'ın esrarına dair öyle tükenmez bir hazine ki herkes elindeki kaplarıyla, çuvallarıyla ona yanaşıyor, alıyor, alıyor, aldığı kadar alıyordu. Olduğu gibi kalıyordu. Ama nesiller nesillerin arkasından yine nesiller doyuyor ve bu işe kanıyorlardı. Cenab-ı Hak bu esrar hazinesine teveccühe bizleri muvaffak kılsın. Gönlü çok fakir, çok muhtaç, çok aç, çok bir ilaç olan bizleri o hakaik o esrar ile doyursun. Halklerimize onun neşvesini duyursun. İnşallah Üzerlerine basıp geçtiğim bu hususlarla şu ana kadar anlattığım şeyler hakkında sizi az çok malumatlar etmek istiyorum. Şu kainat kitabının, Kur'an-ı Muhsül beyanın bütün yönlerine hep beraber bakacağız inşallah. Belki yüz yönünü bundan sonra da beraber mütala edeceğiz inşallah. Allah gönüllerimize hakiki iman ve bizlere aman verirse bunu devam ettireceğiz. Göreceksiniz o zaman. Ben bulanık göstermekle sizin fikirlerinizi aydın ifadelere tevcih edeceğim. İşi olduğu gibi gösterememede aczimi ifadenin altında... ...ifade edilmiş şekillerine dikkatinizi çekecek. Kur'an hakkında hakiki malumat sahibi olmanızı temine çalışacağım. Takatımın fevkinde bir şey... Ama sadece benden işaretler, remizler göreceksiniz. Gerçekten benim işim, benim vazifem olmadığı için onu size intikal ettiremeyeceğim. Siz temiz dimağlar, iktisap ettikten sonra, aydın gönüllere sahip olduktan sonra, o Kur'an havuzunda yıkandıktan sonra, onun esrarından kendi kendinize istifade edeceksiniz. Kur'an, belatının bir yönü onun camiyetidir. Öyle bir ders vermiştir ki Beşere filozofla bir çoban beraber rahleyi tedrisi önüne oturmuş da aynı şekilde istifade etmiş olarak kalkmışlardır. Kur'an'ın ifadesi kimseye ağır gelmemiştir. Bir tıflı tif, nevresi bir çocuk daha bir yavru onu ezberlemeye muktedir olamayan bir yavru. Kur'an-ı Kerim'i ezberleme hatta manasına aşina kılarsanız onu anlatırsanız onu anlamada nasıl güçlük çekmezse... ...bir filozof, bir profesör de... ...aynı nisbette güçlük çekmeden ondan hakikatler anlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu tarza... ...böylesine bir edaya uygun başka bir ifade göremiyoruz. Anlatılan şeyler... ...ya anlatan insanın seviyesinde çok ağır... ...çok muğlak, çok mudildir. ...ancak anlatılırsa anlaşılır onlar. Hatta orta dereceli okullarda... ...okutulan fiziği, kimyayı, cebiri... ...bir hoca insana telkin etmesi anlayamıyor çok defa. Liseyi okumuş, bir, iki, üçe gelmiş... ...ona cebiri anlatmasalar anlamıyor... ...halbuki daha evvel ona benzer formüller görmüştür. Matematiğe ait bir kısım kıstaslara şahit olmuştur... ...ama değerlendiremiyor, bu işin ötesinden kalkamıyor. Kur'an'ın öyle bir edası vardır ki... ...en müktedi talebiye ders verir, aynı dille... Alebe müntehi olur, fakülteler aşar, merhaleler aşar, en son noktaya ulaşır müntehi olur. Ama yine Kur'an-ı Kerim'in dersi onu işba edecek mahiyettedir. Yine dolu doludur. Yine kelimelerini sıktığın zaman üzüm danesi gibi tatlı şıra akar, ağzını sulandırır. filozofunda profesöründe, çocuğunda ağzını sulandırır. İşte buna Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bir yönüyle böyle anlayın. Bir tek kelimedir. Dalik al kitab, la reyb, ki huden muttaqin. Bu kelimelerin, bu cümlelerin her birerlerinde herkes seviyesine göre bir mana anlar. Herkes öyle manalarla döner ki kendi kendine bunu misaller vermek suretiyle arz etmiştim. Wal jibal uthada gibi, alamnijaril arda mihada gibi, wajalna noumakum subata gibi ayetlerinde çoban ne anlıyor? Filozof ne anlıyor, şair ne anlıyor, hekim ne anlıyor, ilim adamı ne anlıyor, herkes bir şey anlıyor ve Kur'an kimseyi istifadesiz bırakmıyor. Misallerini arz etmek suretiyle bu hususta göstermiştim. اَوَا لَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَ رِتْقَى فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ <gülüyor> كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ Sadakallahu'l-Azîm. Semaların ve yerin yaratılışını anlatıyor. Ama bir çoban ne anlar bundan? Öyle bir ada var. Çoban kendine göre hoş bir manayı anlıyor. Kant'a götürün, Lablansa götürün. Şu kainatın teşekkül teorisini vaz eden adamlara götürün. Onlar nasipsiz kalmayacak. Kendilerini doyuracak büyük manayı bulacaklardır. Nasıl ne bulozlar halinde teşekkülatın meydana geldiğini, nasıl bölündüğünü, Allah'ın emir ve iradesiyle nasıl peklerin meydana geldiğini güneş gibi güneşlerin etrafında bu gezegenlerin nasıl döndüğünü şu bir ayet nasıl anlatıyor işte o filozofları dahi işma edecektir. Onlar da Pals diyeceklerdir Kur'an-ı Kerim'in karşısında. Misalleriyle bunları da arz etmeme bina geçiyorum. Bunları Kur'an'ın fen ve tekniğe bakar ayetlerin izah sadedinde yeniden ele alıp inşallah izah etmeyi de düşünüyorum. Ayrı bir bahis o. Buna Kur'an'ın camiyeti diyoruz. Bir yönüyle Kur'an öyle camidir ki, kainatta bahsetmediği hiçbir hakikati bırakmamıştır. İnsanın hilkatini ele almıştır. Bir damla su halinde rahmi madere giden, anne karnına giden, spermin yumurtaya teması noktasından alır. Alam نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَا اِنْ مَه۪ينَ فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينَ اِلٰى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ نَعَمْ فَنِعْمَ اَنْت anlatır anlatır da biz ne güzel kadirizdir. Orada cansızdan canlıyı meydana getirir. Sonra o küçük en küçük canlıyı siper mi yumurtaya soku verir. Sonra o da o karanlıkta insanı teşkil eder Allah celle celaluhu. Kademe kademe orada geçirdiği safhaları dile getirir. Şu allarla baktığınız zaman röntgen şualarıyla baktığınız zaman takipte Kur'an'ın hiç sizi yanıltmadığını görürsünüz. Kur'an'ın anlatış tarzı içine girin. Kur'an'a çok iyi kulak verin. Onun baktırdığı gözlükle bakmaya çalışın. Ve sonra bir taraftan da röntgen şualarını ceninin rahmi maderde nasıl teşekkül ettiğine tekzip edin. Kur'an'ın söylediği sözlerle sizin gördüğünüz şeylerin aynen bir sıra takip ettiğini müşahede edeceksiniz. Bunu da inşâallah Teala Kur'an'ın bu kabil ayetlerini izahta yeniden arz edeceğim. İşte buradan başlar insanın yaratılışından, sonra göklerin kitap gibi açılmasına, bastedilmesine ve sonra yine kitap gibi dürülmesine götürür. يَوْمَا نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ سِجِلِّ كَمَا بَدَعْنَا اَوَّلَا خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَاَدَنْ عَلَيْنَا اِنَّا كُلْنَا Bunu bir kitap gibi biz açtık. Kitap sözünü kullanıyor burada. Kudret ve iradenin yazısına dikkati çekiyor. Kur'an'da ifadeler harflerle yazılmıştır. Kainatta da hadiselerle yazılmıştır. Cazibe Allah'ın bir hadisesidir. Bu bir ifade, ifadedir, bir edadır. Dafia Allah'ın bir yazısıdır. Bu bir eda, bir ifadedir. Kitleler arasındaki çekmede esas olan prensipler, kitlenin çapı, ağırlığı, aradaki mesafe, sürat... Bütün bunlar Allah'ın kanunları ve ayetleridir. Kainatta böyle yazılmıştır bunlar. Kur'an ise bunları bu samit infial içinde cereyan eden kitabı konuşan bir kitap haline getirir. Onda biz kainattaki bütün heyecanı duyarız. Onda biz bizdeki heyecanı duyarız. Hılkat-ı aleme kadar her şeyi bahseder. Zerreler alemine girer, atomlardan. Ve zâriyâti zerven fel ukran En küçük parçaların baş döndürücü tahavvulatını anlatır. Onlara nezaret eden melekleri, meleklerin alkışlarını anlatır. Hemen yine en büyük aleme intikal eder. Ne bahseder. Ve kullun fî felakin Ayı, güneşi, yıldızları, sistemleri dile getirir ve hepsi denizde yüzüyor gibi yüzüp gidiyorlar diye fezleki halinde ifade eder. Kur'an'ın bahsetmediği bir tek mesele yoktur. Sonra insanları öldürtür. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّكُمْ بِالْلَيْنِ كُلُّ نَسْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوْتِرِ Herkese ölümü hatırlatır. Ondan sonra haş eder sizi. Haş eder ve bunları çok vesafet içinde anlatır. Öyle anlatır ki size, siz öldüğünüzü ve hemen dirildiğinizi hissedersiniz. Sonra size haşr neş eder Sonra size şöyledir. <Sessizlik> vücuhun yevmeyizin nâdıretun ilâ rabbihe nâdıre. O gün bir kısım yüzler ve şaşet arz eder. Yaptığı iyi şeyleri karşısında görmesiyle sevinç içindedir. Ve nazarlar Rabbe hazırdır Allah'a bakarlar Celle Celaluhu. Ve vücuhun izin <Sessizlik> besira. Bir de bir kısım yüzlerin, toza toprağa boyanacak bir kısım kara yüzlerin, asil kimselerin yüzlerinin o gün perişaniyetini dile getirir. Sana mahşerdeki durumunu hatırlatır. Ve sonra insanların bir kısmını cennete kor, bir kısmını cehenneme kor. Ve cennetin arşının, cennetin tavanının Allah'ın arşı olduğunu ifade eder. Cehennemin durumunu dile getirir. Kainatın mebde'inden sonuna kadar anlatmadığı bir tek şey bırakmaz. En küçük şeyden en büyük şeye, mebde'den müntehaya, insanın aklına hayaline gelmeyen şeylerden, daima aklında ve hayalinde olan şeylere intikal etmek suretiyle bağlar kurar, rabıtalar kurar, kayıp alemiyle şehadet alemi arasında bir nes meydana getirir. Ve sözün fezlekesi de budur esasen. Bildiğin alemi anlatırken, bilmediğin alemin nakışlarını sana öyle gösterir ki, sen o bilmediğin âlemle bildiğin âlem yan yana gelmiş. Bir tam eksiksiz nakışın yarısı o, yarısı o gibi görürsün. Onu onsuz eksik görürsün, onu da onsuz eksik görürsün. Bir ahiretsiz dünya eksiktir, bir dünyasız ahiret eksiktir. Bir saisiz semere eksiktir. ...bir semeresiz sayı eksiktir... ...bunları yan yana getirir... ...bir nakış halinde sana takdim eder... ...ve sen yaşadığın... ...gördüğün, tattığın... ...duyduğun, rasyonel hayatında... ...şahit olduğun... ...hadiseleri görmediğin... ...tatmadığın, duymadığın... ...o alemde görebileceğin... ...tadabileceğin, duyabileceğin alemle... ...bir bütünün parçaları halinde... ...müşahede edersin... ...bu Kur'an'a has bir keyfiyet... ...Kur'an'a has bir edadır... Bunu da ariz ve amik olarak arz ettim. Belki atlayarak geçiyorum. Çünkü bütün anlatılan şeyleri hafızamda tutmam çok zor. Hafızamda kalanlarla iktifa ediyorum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı mucizü beyanın nur, feyiz ve esrarını gönüllerimize ilka bulursun. Gönüllerimizi uyarsın neşünemaya kabil hale imbisat ve icraha kabil hale getirsin Teala. bir de Kur'an'ın tertibini arz etmiştim şimdiye kadar arz ettiğim şeyler arasında Kur'an-ı Kerim'deki insicamı arz etmiştim 23 senede ayrı ayrı sebepler altında nazil olan Kur'an'ın sureleri maktaları, fasılları ayetleri kelimeleri arasında öyle bir rabıta, öyle tatlı bir ahenk, öyle bir uyum vardır ki bir tek cümlede beşer bunu düşüremezler. Adeta bir tek mesele münasebetiyle nazil olmuş gibi görür. Bir insan çocuğunun vefatıyla alakalı çok güçlü bir edip olsa onunla alakalı 5-10 on mısra bir şey söylese belki orada ahengi bozar. Yani o çocuğun vefatının hasıl ettiği hüznün dışına çıkar. Ahirete inanıyorsa o tat, tatlı hüznün ahiret hesabına neler kazandırdığı meselesinin, manasının tonunun dışına çıkıverir. Bazen o muvazeneye ayet edemez, muhafaza edemez. Kur'an binlerce insanın ayrı ayrı sorularına cevap. Yüz binlerce ayrı ayrı yerlerden azil olmuş. Gece, gündüz, yaz, kış, bahar bilmem ne zaman, Değişik şartlar altında nazil olmuş. Buna rağmen öyle bir ahenk vardır ki... ...sanki bir tek Mısra'da çok güçlü bir edip... ...bir tek meseleyi anlatıyor gibi bir ahenk içinde müşahede edersiniz. Bunu da misaller vererek arz etmeye çalışmıştım. Ve bu ahenge ayrıca tertipteki tatlılık ayrı bir güzellik katar. Mesela biz diyoruz hep... ...bütün kütübü salife, Tevrat, İncil, Zebur... Hepsi Kur'an-ı Kerim'de münderiştir. Diyoruz bunu. Fakat bu kuru bir iddia değildir. Bunu bir derste arz etmeye çalışmıştım. Tevrat, İncil, Zebur nasıl Kur'an'ın içinde vardır? Bunu bir derste arz etmeye çalışmıştım. Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle sureyi Bakara'da mündemiştir. Sure-i Bakara, Fatiha'da mündemiştir. Fatiha'da Bismillahirrahmanirrahim'in içinde vardır. Göz kırp kırpışlarından mimiklerinden, işaretlerinden çıkardığımız manalarla Fatiha'nın nasıl besmele-i ettiğini arz etmiştim ben cemaate. Süreyi Bakareyi taksim ederek Fatiha'daki hangi ayetlere baktığını ve onların içindeki hakikatları anlattığını bunu da Bakareyi şerh ederek arz etmiştim. Ve Bakare'nin nasıl tuval-i mufassal Süreyi Tevbe'ye kadar sure, sureler içinde yarısına kadar anlatıldığını bunu da arz etmiştim. Ama burada yeniden onu tekrar etmem sadece bir, bir buçuk saat alır. Üzerinde duracak halim yoktur. O dersi dinleyenler bilirler, dinlemeyen de dinlesin. Kur'an-ı Kerim hem ahenk, mükemmel bir tertip içinde adeta bir tek mısrada ifade edilen büyük bir fikir. Söz tonu çok güçlü, söz sultanı bir insanın dilinde ifadesini bulmuş gibi bir ahenk içinde ifade edilmiştir. Bu da Kur'an'ın tertibi, inticamın, ifadedeki üstünlüğü, beşer takatının tevkünde olduğunu göstermektedir. Sure-i Bakara'nın bu sehar edasıdır ki, büyük Lebid'i bir gün şu hale getirmişti. Bunu da o derste arz etti. Bu derste de bu kadarlıkla ittifa edeceğim. Lebid, cahiliye devrini idrak etmiş bir şahit sözleri Kabe'nin duvarına altın yıldızlarla yazılmış, yaldızlanmış, asılmış yedi şair vardır. Muallakatü Sabah. Birkaç sene evvel, 10-15 sene evvel Şerafeddin Yahya tarafından da tercüme edilmişti yedi askı adı altında. Cahiliye devrinde bunlar en mümtaz şairlerdi. Bu şairler sözleriyle iki kabileyi birbirine düşürürlerdi. Ve harp bütün şiddetiyle devam ettiği anda da eğer söz söylemeye kalkarlarsa birdenbire sult hakim olur. O kadar hakimdiler. Söze o kadar sahibidiler. Bir cemaat içinde onlar bir söz dedi mi yatardı bütün millet. İşte bütün cahiliye devrinde bu yedi insanın sözü Kabe'nin duvarına asılma şerefiyle şerefyab olmuştu. Onlara göre. Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Bu cahiliye şairlerinden çoğu ne ne nebisini göremedik. Cehaleti küfrü içinde öldü gitti. Fakat Lebit bahtiyardı. Müslümanlığın ilk zuhuru anında mukavemet etti. Sözleriyle bulandırmaya çalıştı. Kur'an'ı Kerim'i bulandırmaya çalıştı. Heyhat, Elindeki kepçe o kadar kısa kalıyordu ki Kur'an'ın dibine girmesi, onun dibindeki hüzmeleri karıştırması, havayı bulandırması adeta imkan hariciydi. Dize gelme mecburiyetinde kaldı. Geldi serfuru etti. Kur'an dedi, şiiri miri her şeyi arkaya attı. Kızı ondan evvel ermişti hakikata. Babasının şiirlerini Kabe'nin duvarından indirirken şöyle diyordu. Kur'an'a karşı, ayata karşı artık bunların hükmü kalmadı diyordu. Altınla yazılan sözler ayak alınıyordu Kur'an karşısında. Fakat siz o büyük şairin şu edasına bakın. Hazreti Ömer şöyle buyurur. Ben gözümü yumsam bir anda hiç durmadan tevakkuf etmeden bin mısra şiir söylerim birden. Cahiliye devrine ait o kadar şiir biliyordu. Ve Lebid'in şiirlerini de severdi. En çok beğendiği de Zuhayr bin Sulman'ın sözleriydi. Bayılırdı onlara. Lebid'e bir mektup yazdı. İran'da oturuyordu. Sa'd bin Ebî Vakkas vasasıyla ulaştırdı. Lebid'e söyle bana bir şiir yazsın. Namayı götürdü kemal tasimle, Tazim ile, Halife-i Ruh-i Zemin'in namesi. Lebit'e takdim etti. Lebit aldı, name'yi düşündü, yarın cevap vereyim mi dedi, ne dedi? Mevlana Şibli'nin taklitine göre. Ertesi gün şiir yazmadı. sureyi Bakara'yı yazdı, getirdi. Ömer senden şiir istemişti, dedi ona. Vallahi Kur'an-ı Kerim indikten sonra ben hayal ediyorum ki bir tek kelime dahi şiir yazayım diyordu. En büyük şair Kur'an'ın edası ifadesi karşısında Bakara Suresi onu büyüremiş gibi sureyi Bakara büyüremiş gibi sureyi Bakara'yı yazıyor, onu getiriyor, takdim ediyordu. Bizim yanından, köşesinden, kenarından anlatmaya çalıştığımız tertip, insicam, bütün hakayıkın içinde bulunması ve onun belli bir ölçüde taksim edilmesi, sair surelere nur saçması, sair surelerinin ondaki mücmel hakikatleri tafsir etmesi, Lebit'in anladığı şeydi. Lebit söz sultanıydı. Onun yanında taş atılmaz atarsan, kendi başını yararsın. Ama o, Kur'an-ı Kerimle başı dişi yarılmış, Kur'an-ı Kerim'e teslim olmuştur. Cenab-ı Hak o inkiyadı bizlere de lütfeylesin. Kur'an'a teslim olmaya muvaffak kılsın. Bu da tertip ve camiiyetiydi. Bir derste de şu hususu nakletmiştim cemaate. Kur'an-ı Kerim büyük davalarla ortaya çıkmıştır. Bu güne kadar insanlığın bilemediği büyük hakikatleri ortaya atmış. Bunları bu iddialarla ispat sadedinde bütün aleme meydan okumuştur. Allah birdir demiştir. Bütün putperestliğe rağmen. Her şeyin zimamı Allah'ın elindedir demiştir. Allah iki tane olamaz demiştir. Haşır vardır demiştir. Öldükten sonra dirilme vardır. Bugün nasıl varsınız öteki alemde de öyle olacaksınız demiştir. İşte bu büyük iddiaları ortaya atmıştır. Halkın bunları kabul etmesi için delil mesnet gerekiyordu. Bu meselelere delil gerekiyordu ki kabul etsinler. Delili de Kur'an'ın içindeydi. O kendi meselelerini ispata beni mükellef kılmadı. Bizi bu mevzuda felsefe yapmaya mecbur etmedi. Belki hangi davayı ortaya attıysa avamın dahi anlayacağı basatet içinde deliliyle beraber attı. Mesela Allah birdir dedi. Bunu şerh etmeye çalışmıştım orada. Kulhu Allahu ehad dedi. Mekke devrinde Allah birdir. Kulhu Allahu ehad. De ki o birdir. Bu söz esasen çok tonludur. Evvela o sözüyle anlatılıyor. Cahiliye devrinin adamının kulağını çekiyor. Teşbih ve yanlış bir tensi, tatil, bütün bunlardan kaçınacaksınız. Ben o diyorum ona, o. Nasılsa öyle işte. Her türlü aklınıza gelen keyfiyetten münezzeh o. Sizin gördüğünüz her şey cevherden, arazdan mürekkettir. Atom, atom halitalarından. Atomun enerjiye dönmesinden, onun iyonlaşmasından bilmem nesinden ibarettir. Ama o, odur. Kendine has o. Onu hiçbir şeye benzetemezsiniz. İşte hüve mutlak olarak bu manayı, bu büyük manayı ifade eder. Bu büyük manadan ötürüdür ki, sair esma ile bir kızım bulanıklıklara meydan vermemek için, nakşiler sadece hüve ile hatmak aceten yaparlar hu hu diye çekerken kainatta azametine uygun işte böyle bir Allah'ı tahtür ederler. Akla gelen her şeyin haricinde kulle ma bi balik Allahu teala gayru zalik hakikatına sımsıkı bağlı nakşiler huveyle bi hatneva çeken yaparlar. Bir bak bunla neyi hatırlatıyor size? Allah tabir caizse o kendine has bir keyfiyeti vardır. Vaka keyfiyetten, kemmiyetten, eyniyetten münezzeh ve Ona nasıl, nerede, ne biçim, ne kadar falan denmez. tabirler kullanılmaz onun için. Arkadan ahat diyor. Kul huvallahu ahad. Allah ahad'dır. Ahad vahid değildir. Vahid ondan sonra içi gelir öyle bir sayıdır. Vahid derseniz hemen insanın aklına gelir ki arkadan içine in geliyor. Onun arkasından da telahete geliyor. Bir, iki, üç demektir bu. Fakat ahad sayıda tertipte birinci sayı değildir. Ahad öyle bir birdir ki onun ikincisi yoktur. Burada kullanılan tabir budur. İtibari bir vahdeti yoktur Allah'ın. Allah'ın vahdeti hakikidir. Dikkat ederseniz burada derin esbab silsilesini kök, kökünden koparı verir. Siz bir, bir de incidiverin nerede bütün biriler bitecek birlik hakiki bire ulaşacak orada Allah vardır diyeceksiniz işte bunu anlatıyoruz. cahiliye devrinin adamı bunu anlamıştı ama bugünün filozofu riyasiyeden anlayan sebep müsebbetten anlayan, illetten malülden anlayan, kelamcının teselsülünden, devrinden anlayan bunu anlayacaktır ahad sözünün İtibari bir vahdet ifade etmediğini, hakiki bir vahdet olduğunu, vahdetler onda sonra erdiğini, kulhu Allah ve Allah'ın birliğine delildir. Başka delil aramaya de tercüm yok. Diğerleri sadece bu noktayı şer ve tafsil olmuştur. Bunun gibi, nasıl Allah'ın birliğini böyle besatet içinde anlatıyor? Aynı besatet içinde öldükten sonra dirileceksiniz. Acaba kemâ bede akum sizi nasıl başta yarattı? Öyle de diriltir sizi. Varoluşu izah edebiliyor musunuz? Canlının yeryüzünden meydana gelişini izah edebiliyor musunuz? Kozmozi erdir. Yok bilmem canlının başka küreden gelmesidir. Yok bilmem abiyojenezdir falandır filandır. Bunlarla canlının meydana gelişini izah edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Öyleyse izah edemediğiniz varoluş nasıl başta olduysa neticede de öyle olacaktır vesatet içinde. Kem abadekum taudun. Başta sizi var ettiği gibi yeniden sizi ihya edecektir. Ve yine aynı vesatet içinde öldükten sonra dirilme hadisesini ispat ediyor. Delili içinde la halqu's semawati min nas. Göklerin ve yerin yaratılışı insanın yaratılışından daha büyüktür. Dikkat ediyor musunuz? kapoda bir teleskop, çapı altı metre. Ne kadar yer görüyorlar ışık hızıyla? Efendim bir trilyon sene mesafeyi görüyorlar. Böyle bir şey yok. Ama böyle bir şey olma yolunda beşer. Bir trilyon sene öteyi görüyorlar. İşte bu mekanları, bu zamanları yaratan Allah nasıl yarattı? Bunları Allah vermeden izah edemiyorsunuz. İnsanı öldükten sonra bu güç, bu kuvvet sahibi Allah diriltecektir diyor. Ne kadar basit olarak meseleyi anlatıyoruz. E væ laysellezî halak's semâvâti vel ardı biqâdirin ela en yahluqa mislehum belâ ve huvel Bu da vicdanın terennümüdür. Şu gökleri ve yeri yaratan Allah siz de görüyorsunuz ya ne kadar muamma muammaalut. Ne kadar esrarangiz. Ne kadar anlaşılmaz keyfiyettedir. Bunları böylesine muamma olarak yaratan Allah celle celâluhu sizi yaratmaya muktedir değil mi zannediyorsunuz? Vicdanınızın sesini duyacaksınız. Binlerce hadise, her baharda binlerce yaratma, her baharda milyar defa milyarca ağacın, otun yaratılması, kuruduktan yok olduktan sonra, bir sürü havamın, haşeratın dirilmesi, bütün bu hadiseleri birden senin nazarına veriyor ve sen vicdanınla şöyle diyorsun. Bela, ve huve'l-kallâkul-alim. Evet, hallâk-ı alim odur. ...yaratan, bilerek yaratan, yarattığını bilen Allah Celle Celaluhu bizi yok ettikten sonra da diriltecektir. Vicdanın sesini duyuyorsun. İşte haşir mevzuunda haşir gibi bir davayı ortaya attıktan sonra... ...böylesine basitlik içinde, avamın dahi anlayacağı şekilde, filozofu dahi işba edecek mahiyette... ...deliller irade ediyor ki benim mantık oyunlarıma, bu mevzuda yeni deliller serdetmeme hiç lüzum bırakmıyor. İhtiyaç hissettirmiyor hakikatları doğrudan doğruya kendisi anlatıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı beyanın esrar dolu memesini tutup oradan hakaiki imtisas etmeye bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bu hususta da kısaca sadece Kur'an-ı beyanın ortaya attığı davaları ispatta ki edası delillerdeki vesafeti artırmış olduğumuz. Bir son ders olarak da onun karakteristik ifadesini arz etmiştim mevizelerde. Önümüzdeki derste onun başka bir şeklini ifadeyle Teala devam etmeyi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bununla da şu hususu kastetmiştim. Karakteristik ifadesi geçmiş zamana ait milletleri Kur'an-ı Kerim tasvir ederken o milletleri yüzlerinin mimikleriyle, revanslarıyla, davranışlarıyla, soluklarıyla yanı başında duyuyor gibi olursun. Sahneleri öyle hazırlar, nazarını öyle arz eder ki sinema şeridine takılı o geçmiş milletlerin cemaatleri gözünün önünden harıl harıl geçtiğini duyarsın. Lut kavmini livata yapmadaki havası içinde öyle tasvir eder ki batılı tasvirden de çok uzaktır bu. Ama livata yapan bir insanın soluklarını kulağının dibinde duyuyor gibi olursun. Tartısını, ölçüsünü eksik yapan, ticari ahlaksızlık içinde bulunan, halkı aldatan, komisyonculukla iş yapan, Şuayb Aleyhisselam'ın vatan kavmini anlatırken, bütün ticari ahlaksızlıklarıyla, aldatıcı yüzleriyle, yalancı mimikleriyle o cemaatin karşında senin tablolaştığını müşahede edersin. Geçmişi böyle tablolaştırdığı gibi cenneti, cehennemi, mahşeri o üstün ifade ve edasıyla öyle dile getirir ki sadece bu hususa baksa insan der Hada Kelamullah Bu olsa olsa Allah'ın ifadesi olur Beşer böyle söz diyemez Şimdiye kadar dediklerim bunlardan ibaretti Bundan sonra dediklerimi şimdiye kadar olanların rızasına uygun olup olmadığını bilmiyorum rızasına uygun eylesin beni hissim, heyecanım adına konuşmadan masum ve mahfuz buyursun. Hakikat adına konuşmaya muvaffak kılsın. İhlas-ı etemi tahsil içinde Cenab-ı hizmete muvaffak kılsın. Sizlerin gönüllerinizi de Kur'an ufkuna, Kur'an sahillerine aşina kılsın. O hazine hazineleri, o hakikatlar kütüphanesi, Kur'an'ın muhüsü beyandan bol bol istifade ile Cenab-ı tüm ömürle Azizlerin muammer Kasım billahi teala el